Yüzyıl önce Pırağın Kulelerinin ortasında yaşayan bir Çek adam dünyaya bakış açımızı değiştirmeyi başardı. Ona dışarıdan bakanlar son derece sıradan ve kolayca unutulabilir bir adam görürlerdi. Ama iç dünyasında bu solgun genç adamın zihni korku vizyonlarıyla, paranoyayla, varoluşsal sancı ve yabancılaşmayla doluydu. Geceleri durmadan çalışarak bu vizyonları alıp kağıda yazdı ve daha önce hiç görünmemiş bir yazım biçimi yarattı. O genç adamın adı... Franz Kafka'ydı ve onun çalışmaları tüm 20. yüzyıl edebiyatını şekillendirecekti. Benim pra merak etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesiydi Kafka. Onun kitaplarını okudum, onun kitaplarındaki satırlardan bu sokakları öğrendim. Buraya gelirken de Kafka Müzesi'ne gelmeyi heyecanla bekliyordum. Acayip doluyum şu anda, bir garip hissediyorum kendimi açıkçası. Sanki bir Kafka ile buluşmuşuz da biraz sohbet etmişiz. Dışarı çıkmışız ve üzerine düşünmem gereken çok şey var gibi hissediyorum. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda yaşayıp Almanca konuşan bir ailede doğan Kafka ömrü boyunca hastalıklı ve karanlık bir yaşam sürdü. Evde mutsuzluğu, aşkta şanssızdı ve hiçbir yerde çalışamayacak kadar depresifti. Tüm bunlara rağmen o kadar yaratıcıydı ki bugün bile hala tartışmalı bir şekilde Avrupa'nın en ünlü ve en çok okunan yazarlarından biri. Frans Kafka'yı derinlemesine konuşurken bu yolculuğumuzda bize katılın. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Yahudi işçi bir ailede yetişmiş bir Prag esnafı olan Baba Herman Kafka, hayatın istediği gibi olması için her şeyle savaşan bir adamdı. Çatışması çetindi. O yıllar Prag Almanlar tarafından yönetildiği Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönemiydi ve günlük yaşamda Yahudiler sürekli dezavantajlıydı. Herman Kafka kişiliğinin katıksız gücü sayesinde bir küçücük giyim mağazasını büyük ve çok kazanan bir işletmeye dönüştürmüştü. Süslü bir ev satın almış, eğitimli bir eş bulmuş ve eşinin kapalı dünyasına girmişti bile. Herman Kafka 1883 yılının sıcak bir Temmuz günü ilk kez baba oldu. Muhtemelen baba Herman bebek Franz Kafka'yı ilk kez kucağına aldığında büyük bir gurur duydu. Çünkü onun oğlu, sportif, her şeye hükmedecek kadar güçlü ve açık sözlü olacaktı. Bu an, oğlunu küçümsemek dışında pozitif bir şey hissettiği son andı. Herman Kafka'nın daha sonra iki erkek ve üçü kızı olmak üzere toplamda altı çocuğu olacaktı. Ve bu üç kız, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında öldürülecekti. Küçük yaşlarından itibaren, Franz Kafka'nın babasının istediği gibi bir adam olmadığı aşikardı. Kafka okula başladığında, Keninin daha çok farkına varmaya başlamıştı. Babası oğlunun üzerinden bir türlü elini çekmiyor... ...onun özgüvenini yerle bir etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyordu. Hermann baskısını özellikle aile içinde fazlasıyla hissettiriyordu. Bu durum babası için Kafka'nın hayattaki her türlü kimliğine sahip olduğundan emin olmak anlamına geliyordu. Hermann Kafka'nın işi hızla büyürken... ...oğlunu o dönemin en seçkin okulu olan Altstadter Stadt Cimnazyum'a göndermeye başladı. Fransa okula evdeki Çek hizmetçilerden biri götürüyordu. Yani Yahudi işçi sınıfı bir aileyi düşünün. Bu ailenin babası, oğlunu bu kadar prestijli bir yere göndermek hissini son derece gurur verici bir şekilde yaşıyordu. Ama utangaç olduğu için bu durum sadece cehennemdi. Kafka okuldan kesinlikle nefret ediyordu. Derslerinde başarılı olsa da okul onun için otoriter yapının bir temsili ve son derece insanlık dışı uygulamaları olan insanı yabancılaştırıcı bir yerdi. Bu sıralarda Siyah bir parazit, ufak ufak Kafka'nın beyninde tünel açmaya başladı. Bu parazit, bugün anksiyete bozukluğu dediğimiz şeydi. Kafka'yı beyninin merkezinde bir tel yumağı varmış gibi hissettiren bu şey, onun için acı çekmenin tam karşılığıydı. Ve Franz Kafka, hayatının geri kalanında hep acı çekecekti. Ergenlik yıllarının tüm zamanları kötü değildi elbette. Evdeki duygusal istismarla okuldaki sefil hayatı arasında Kafka'nın bir çıkışı vardı artık. Kaçabileceği yer, İçinden çıkamadığı düşüncelerinin saklanabileceği sıcacık bir yuvaydı onun için. Yazmak. Liseden sonra Franz Kafka kimya okuma isteğiyle Charles Ferdinand Üniversitesi'ne kaydoldu. Ancak sadece iki hafta sonra babasının baskısıyla hukuk bölümüne geçmek zorunda kaldı. Çünkü hukuk ailenin seçkin çevresine daha prestijli görünecekti. Yani Kafka'nın kimya okuma isteği böylece engellenmiş oldu. Ne kadar anlaşamasalarda Hermann Kafka'nın gururlanmak için oğluna her zaman ihtiyacı vardı. Franz Kafka hastaydı ve melankolik bir dünyanın içinde yaşıyordu. Hermann Kafka'nın bakış açısından bu durum baskı ve ikna ile değişebilirdi. Ancak Franz Kafka'nın bakış açısından onun dünyası bildiği bütün içsel yolculukların bol olduğu bir dünyada doğmak gibiydi. Hermann Kafka en iyi zamanlarında dahi sinirli bir adamdı ya da bu durum çoğunlukla oğluyla ilgiliydi. Genç Kafka'yı sebepsiz yere yararsız ve zavallı hissettiriyor, başarısız olduğunu söyleyerek onu devamlı küçümsüyordu. Babası üniversitedeki hayatını kontrol ediyor olsa bile Kafka artık kendi istediği alanlar için kendine yeterli zamanı ayırmaya başlamıştı bile. Bu dönemde Almanca konuşanlar için kurulmuş bir edebiyat kulübüne katıldı. Hayatının en önemli dönüm noktalarından biriydi bu kulüp. Çünkü burada bir gün Kafka'nın mirasının bizlere aktarılmasını sağlayacak adamla tanışacaktı. O adam hepimizin bir şekilde aşina olduğu isim Max Broth'tu. Kafka'dan yaklaşık bir yıl sonra doğan Max Brod, çekici, son derece sosyal bir entelektüeldi. Yaratıcı, zeki ve tam anlamıyla Kafka'nın kendisinde olmadığını hissettiği her şeydi. Onları günden güne besleyen de, edebiyat üzerine sonsuz hayaller kurmalarını sağlayan da, yıllar sonra Kafka'nın yazdıklarını küllerinden kurtaracak olan da bu arkadaşlık olacaktı. Ee, bölüm sonunda bu dostlukla ilgili fikirlerinizi duymak istediğim çok önemli bir soru soracağım sizlere. Ama bunun için bölüm sonunu beklemeniz gerekiyor. Kafka nihayet 1906 Haziran'ında mezun olduğunda yerel mahkemelerde ücretsiz katiplikle çalışma hayatına giriş yaptı. Bu staj dönemi tahmin edeceğimiz üzere onun için son derece sıkıcı geçiyordu. Üstelik çalışma hayatı onu oldukça huysuz biri de yapmıştı. Daha da kötüsü hala ailesinin evinde yaşıyordu. Ve hala Herman Kafka'nın öfke patlamalarıyla onun üzerinde denediği küçük zulümlerle baş etmek zorunda kalıyordu. Yani hayat hala Kafka için çekilmez bir durumdaydı. Tek tesellisi bu durumun yakında biteceği ümidiydi. Çünkü Kafka stajı bitince uluslararası bir ofise katılacak kadar deneyime sahip olacak, babasından olabildiğince uzağa hatta belki de yurt dışına bile gidebilecekti. Bu hayallerle geçirdiği bir yılın ardından Kasım 1907'de Kafka, bir İtalyan sigorta şirketinde işe başladı. Burası artık harekete geçme yeriydi onun için. Daha çok insanla tanışıp başka ülkelere çıkma hayali kurarken maalesef şirket onu yine Prag'da görevlendirdiği için kendini yine boğucu bir ofiste sıkıcı bürokratik işlerle uğraşırken buldu. Üstüne üstlük bu işte ücretin alamadığı fazla mesailer ve onu yazmaktan yoksun bırakan acımasız saatler geçiriyordu. Kafka nihayet dayanamayıp istifa ettiğinde yurt dışında yaşama hayali de ...bu istifa ile birlikte son bulacaktı. Evde kalmaya, Hermann'la yaşamaya devam etmek zorundaydı. Ağustos 1908'de Kafka, Prag Kalesi'nin gölgesinde... ...İşçi Kaza Sigortası Enstitüsü'nde işe başladı. Çalışma hayatının son adresi burası olacaktı. Ancak Kafka'nın her şeyi geride bırakma hayali... ...gitgide uzak bir anıya dönüşürken... ...başka bir tarafını beslemeye başladı. Kafka'nın işi öğleye kadardı. Öğleden sonra işi bittiğinde uyuyup dinlenecek... ...hava karardıktan sonra uyandığında ise... Sabahlara kadar kalan zamanı yazılarını harcayabilecekti artık. Kafka yıllar sonra bu rutinin bir tür alışkanlıktan çok bir çağrı ya da hobi gibi hissettirdiğini söyleyecekti. Aynı yıl Max Brod Kafka'yı ilk hikayelerini yayınlamaya ikna etti. Bu hikayeler çok satmasa da Kafka artık yazın hayatına profesyonel anlamda bir giriş yapmıştı. Ağustos 1912'de bir akşam yemeğinde Kafka çok önemli bir an yaşayacaktı. Max Brod Berlin'den gelen uzak akrabası Felix Baer için evinde bir parti verdi. O gece şaşılacak şey ama edebiyat Kafka'nın zihninden en uzak şeydi. Çünkü zihni karşısında oturan kadını düşünmekle meşguldü. Phyllis Bauer sessiz gibi görünen biriydi ama dikkat çekici bir tavrı da olduğu aşikardı. Broad'un evindeki partinin bir hafta sonrasında Kafka günlüğüne bu geceyle ilgili şöyle yazacaktı. 13 Ağustos'ta Broad'lara geldiğimde masada oturuyordum. Onun kim olduğunu merak etmemiştim ama onu hemen kanıksadım. Hissinin içinde oldukça evcimen görünüyordu. Oysa eninde sonunda yabana atılır biri değildi. Neredeyse kırık bir burun, sarışın, biraz düz, çekici olmayan saçlar, güçlü bir çene. Sandalyeme alırken ilk defa onu yakından inceledim. Oturduğum zaman artık onunla ilgili sarsılmaz bir fikrim vardı. Kafka'nın bahsettiği bu fikir aşık olduğuydu. Kafka onu duygularını açmadan önce Phyllis Bauer'in Berlin'e dönmesini bekledi. Daha sonra bazı günler günde iki kez olmak üzere aralarında mektuplaşmaya başladılar. Ya da Kafka için en azından böyleydi. Bauer kendi adına gurur duymuş gibi görünüyor ama belki de yazdığı ölçüde hissetmiyordu kim bilir. Her birkaç saatte bir gelen uzun, yürek parçalayan, depresif mektuplar. Bauer'in yazar üzerindeki etkisi aşikardı. Felis'le tanışmalarından 6 hafta sonra Kafka bir akşam masasına oturdu. Tekrar ayağa kalktığında şafak sökmüştü. Bacakları acı içindeydi ve işte bitmişti. İlk şaheseri Yargı. Yargı tipik bir Kafka kısa öyküsü olmasıyla birlikte anlatılması da çok zor bir öyküdür. Temel konu genç bir adamın hasta babasına bakması. Ama hikayenin sonlarında babanın gücü büyüdükçe büyür. Genç adam babasını bir gece yatağına yatırdıktan sonra... Baba aniden yatağından kalkar ve genç adamı sözle boğarak ölüme mahkum eder. Adam hemen gider ve kendini Vıltava Nehri'ne atar. Bu hikaye için nereden ilham aldığını mı merak ediyoruz? Aslında hepimiz biliyoruz nereden ilham aldığını. Tabii ki babası Herman Kafka. Bu öykü Kafka için yazdığı ilk iyi şeydi. Bazı yazılar yazan bir adamdan gerçek bir yazara geçiş yaptığı tam anlamıyla başkalaştığı andı. Daha sonra bu çalışmasını beden ve ruhun eksiksiz bir açılımı diye tanımlayacaktı. Hikaye ilk olarak 1912'de Lipsik'te yayımlandı ve Bayan Felis Bağöre ithaf edildi. Sonraki baskılardaysa Fe için diye yazacaktı. Hepimiz bu kitabı yazarken neden ilham aldığını biliyoruz derken babasının yanında aynı zamanda Felis de vardı tabi. Onu besleyen, devamlı yazmasını sağlayan bir motivasyon kaynağıydı aynı zamanda. Aynı yıl oturdu ve çok daha gerçekçi bir başkalaşım hikayesi yazdı. Hazırsanız Hepimizin bildiği bir cümleyi söylüyorum size. Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan Gregor Samsa dev bir böceğe dönüşmüş buldu kendini. Dönüşüm Kafka'nın yaşamında en çok satan ve en iyi bilinen eserlerden biri olsa da yazara göre tek şah Yargı'ydı. Franz Kafka'nın bu dönemine baktığınızda çalışmalarının Phyllis-Bauer ile olan ilişkisiyle ne kadar yakından ilgili olduğu dikkat çekicidir biraz önce de söylemiştik. Sürekli birbirlerine mektup göndermelerine rağmen Kafka fiilen görüşme şanslarını sürekli geri çevirdi. Böylece tende sevgiliyle tanışma aslında hiçbir zaman gerçekleşmedi. Belki de Kafka'yı tam olarak besleyen duygu buydu. Yani fiilen hiçbir zaman görüşmemiş olmaları. İş yerinde çok meşguldü. Yazısı dikkat gerektiriyordu. Başı sürekli ağrıyordu. Kafka hakkında düşünenlerin... Kafka'nın temel paradokslarından biri olarak gösterdiği şey tamamen yalnız kalmayı hayal edip içten içe de insanlarla bir arada olma arzusu duyuyor oluşudur. Bunun tam tersini düşünenler de vardır. Yani kalabalıklar içindeyken tamamen yalnızlığı özlemek. Biz de zaman zaman böyle şeyler düşünürüz ama biz zaman zaman düşünürüz. Kafka'nın farkı bunu sürekli düşünmesiydi. Sonunda Bauer'e evlenme teklif edecek kadar yakınında olmayı arzuluyordu. Artık o zaman gelmişti ve bu teklif doğal olarak mektupta olacaktı. 31 Mayıs 1914'de çift nihayet nişan partisinde tekrar yüz yüze görüştü. Kendi ailesi ve Felis'in ailesiyle çevrili olan Kafka o ortamda dipsiz sefaletten başka hiçbir şey hissetmedi. Nişanlanmaların ardından henüz 3 ay geçmemişti ki karşılıklı olarak nişanlarını attılar. Tekrar zaman zaman bir araya gelseler de Kafka'nın çalışmalarında bu yoğun yalnızlık duygusunu fazlasıyla görebilirsiniz. 1914 aynı zamanda en ünlü romanına başladığı yıldı. O roman davaydı. Bu roman henüz ne olduğunu bilmediği bir suçla itham edilen Josef K adında bir adamın hikayesi. Çoğumuz biliyoruz zaten. Bu romanı edebiyatta suç, dava, absürtlük ve kendine yabancılaşma temasının kullanıldığı bir dönüm noktasıdır. Josef K bölüm bölüm çaresizce bir çabayla neden suçlu olduğunu bulmaya çalışır ve bizi bu hikayenin içine, kurgunun içine anbean dahil eder. Ama sonuç olarak onun hangi suçu işlediğini hala bilmiyoruz. Bu yüzden de biz insanlar için Josef K. milyonlarca şeyi sembolize etmeye başladı. Bazıları için Josef K.'nın suçu basitçe insan olmasıydı. Diğerlerine göre Yahudi karşıtı bir dünyada yaşamak zorunda olan bir Yahudi olması. Bazıları için de Sovyetler Birliği'nin gizli polisinin bir ön 1960 yılında ünlü yönetmen Orson Welles davanın bir film versiyonu yaptı. Yönetmen bu film için Paris'te terk edilmiş kocaman bir tren garını Devasa bir yargılama salonuna dönüştürmüştü. İçeriği, mekan kullanımı ve son derece çarpıcı görüntüleriyle sinema tarihine en iyi Kafka uyarlaması olarak geçmiş ve film aynı yıl Fransız Sinema Eleştirmenleri Sendikası en iyi film ödülü almış. İki yıl sonra Kafka ve Felix Bauer bir kaplıca kasabasında yaklaşık iki hafta geçirdiler. Ve aralarındaki sorunları düzeltmek için çaba sarf etmeye karar verdiler. Bu çaba işe yaradı ve 12 Temmuz 1917'de İkisi yeniden nişanlandı. Üstelik bu kez Prag'da birlikte yaşama hayalleri bile kurmaya başladılar. Ancak 1917 yılı aynı zamanda Franz Kafka'nın hayatını değiştiren bazı haberleri aldığı yıldı. Ya da belki de hayatını kötüye götürecek haberler demek daha doğru olabilir. O yıl kendisine maalesef tüberküloz teşhisi kondu. Yani 20. yüzyılın başlarını düşünün, 20. yüzyılın ilk yıllarında tüberküloz adeta bir ölüm cezasıydı. Bu hastalık Andrew Jackson, Jane Austen, George Orwell'i öldürdü ve bir zamanlar şimdiye kadar yaşamış insanların %15'ini. Kafka'yı da öldürecekti. Bunu Kafka iyi biliyordu. Aralık 1917'de hasta ve depresyondaki Kafka ile nişanlısı Felis arasındaki iletişim gitgide bozulmaya başladı. Felis için Kafka'nın soğuk ve mesafeli tavırları bardağı taşıran son damla olmuştu. Nişanlısıyla tüm iletişimini kesti ve Felis evlenmek için Kafka'dan çok daha istikrarlı ve bir manada düzgün bir adam buldu. Kafka'nın tamamen yalnız olmayı dileyen kısmı sonunda istediğini almıştı. 1918 yılında ise dünya bambaşka bir dönemden geçiyordu. 1. Dünya Savaşı sona ererken Avusturya Macaristan İmparatorluğu resmen çökmüş, Çekoslovakya kurulmuştu. Artık Kafka da Çekoslovakya vatandaşıydı. Kafka bu tatilden sonra iş yerine döndüğünde diğer tüm Almanca konuşanlarla birlikte sorgulamaya alındı. Açıkça yeni rejimi destekleyip desteklemedikleri soruldu. Kesin bir dille buna karşı çıkanlar kovuldu. Ancak Kafka'nın bu konuyu çok da umursamadığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Onun endişelenecek çok daha önemli şeyleri vardı. 1919'un başlarında Kafka, Praha'ya yakın bir köy olan de bir pansiyonda kalırken Julia Vorcek ile tanıştım. Julia kendisinden 8 yaş küçüktü ve Kafka, Julia'yı sıradan ama şaşırtıcı bir şahsiyet olarak tanımlamıştı. İki haftalık bu kısa tatilden sonra birlikte Praha döndüklerinde Kafka onunla evlenmeye karar vermişti. Julia henüz kısa olduğunu düşündüğü bu ilişkide hızlıca karar vermenin tereddütünü yaşasa da bu teklifi kabul etmişti. Kafka heyecanla bu haberi anlatmak için ailesine koştu. Babasının Julia'nın içinden geldiği yoksul koşulları sebep göstererek bu ilişkiye şiddetle karşı çıkmasına rağmen 1919 Eylül ayında nişanlandılar. Nikah tarihini hemen bir ay sonrasında planlamalarına rağmen bir takım başka nedenlerden ötürü bu tarihi ertelemek zorunda kaldılar. Ve bu erteleme ilişkilerinde maalesef bir dönüm noktası oldu. Bu evlilik planı suya düştü. Julia Vorchek de... 1921 yılında başka biriyle evlendi ve maalesef ilerleyen yıllarda Almanlar tarafından Auschwitz'e götürülerek Ağustos 1944'te orada öldürüldü. Jülya ile olan ayrılığı sonrasında yani Kasım 1919'da Kafka, Prag'dan ayrıldı ve yine o önce bahsettiğimiz pansiyona gitti. Orada oturdu ve babasına bir mektup yazdı. Sonunda ona her şeyi söylemeye karar verdi. Çünkü düşündüklerini yüzüne söyleyemeyecek kadar ondan korkmuştu babası tarafından ezilmiş, hor görülmüş, baskılanmış kişiliğiyle özgüvenini günden güne yitirmişti. Kafka'nın çoğumuzun bildiği 45 sayfalık babasına mektubu onu büyüten kişi hakkındaki gerçek fikirlerinin bir dışa vurumuydu. Bugün bu mektupta hala dikkat çekici olan şey Kafka'nın aslında her şeyin ne kadar çok farkında olduğu. Kafka babasının konumunu anladığını vurgulamak için acı çekiyordu. Bir işçi sınıfının geçmişinden gelip Toplum içindeki ayrıştırılmış statüde kendine yer belirlemek yapılması kolay bir şey değildi. Herman Kafka bugün bu hikayedeki kötü adam olsa da kimsenin gerçek hayatta neler yaşadığını asla bilemeyiz. Herman Kafka içinde yaşadığı tabiri caizse züppe toplum tarafından birlikte yaşama koşulları öğretilmiş bir adamdı. Ve bu ortamda sadece gürültülü, küstah ve kızgın olmak onun fark edilmesini, ona saygı duyulmasını sağlardı. Elbette Herman Kafka'nın bu netileklerinin ebeveynliği için de geçerli olmasını gerektiğini düşünmesi utanç verici. Mektubun sonunda Kafka bir gün kendisine dürüst olmasının ona istediği kapıyı açacağını umduğunu yazdı. Ama sonra utangaç ve kendine güvensiz bir şekilde bunu sahibine ulaştırmaktan ve başkalarının görmesinden korktu. Böylece 20. yüzyılın en büyük itiraflarından biri sayılan bu mektup alıcısına hiçbir zaman ulaşamadı. İşte Franz Kafka'nın babasına yazdığı ancak asla sahibine ulaşmamış mektuplarının orijinalleri. Ardından Kafka'nın elinden çıkmış çizimler. Yazar hayatının bir döneminde profesyonel olarak çizerlik yapmayı düşünmüş. Fakat bu düşüncesi kısa sürmüş ve yazarlığa devam etmiş. Ertesi yıl kendini ruhen toparlamaya çalışırken Kafka çevirmenlerinden biriyle ilişki kurdu. Bu kadının adı Milena'ydı. Viyana'da yaşayan Milena, aslında başkasıyla evli bir Çek kızdı. Kafka'nın orijinali Almanca olan hikayelerinin çevirilerini yaparken iş ilişkisi Milena'ya karşı içsel bir bağlılığa evrildi. Kafka da Milena'nın çevirilerindeki ustalık ve içtenlikten çok etkilenerek ona bir mektup yolladı. Böylece yaklaşık iki yıl sürecek mektuplaşmalar ve neredeyse hastalık haline gelecek bu aşkın ilk adımı bu mektupla atılmış oldu. Bu iki insan birbirlerine duydukları arzuyu son derece sıradanlıktan uzak, zihinsel bir yolculuk olarak yaşadılar. Aşk o kadar yoğun bir hal aldı ki Kafka dönem dönem geçirdiği öksürük nöbetlerinden içini kaplayan bu aşkı sorumlu tuttu. Ve bir süre sonra da bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdi. Kafka Milena'nın hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Belki de bu büyük bağlılığın odağında her iki karakterin de hayatlarındaki baba figürü etkili olmuştur kim bilir. Bitmek bilmeyen öfkeleri ama içlerinin bir yerinde kalan ve kurtulamadıkları sevgileriyle en eksik yanlarında birbirlerini bulmuş oldukları fikrine edinmek işten bile değildi. Bunun dışında Milena'nın siyasal duruşu ve politik kimliği de yaşadığı dönem açısından tartışmasız en marjinal hallerinden tanımlamalarından biridir. Yer altında hazırlayıp çıkardıkları bir gazetede yazdığı yazılar ve sosyalistlerle yaptığı işbirliği sebebiyle ismi arananlar listesinden hiçbir zaman eksik olmaz. Ancak o her zaman ülkesinde kalıp savaşmayı tercih etmiş, hiçbir zaman kaçmayı düşünmemişti. En sonunda Naziler tarafından yakalanıp bir toplama kampına götürüldüğünde halindeki asalet ve duruşundaki dirayetle özel bir yerde kalmayı başarmıştı. En sonunda Milena kampın ağır koşullarına dayanamayarak böbrek yetmezliğinden öldüğünde bile adını tarih sayfalarına kazımıştı. Kafka'nın zihninin merkezinde oturan Herman Kafka'nın çarpık bir versiyonu bir kez daha yazarı canlı canlı ölüme mahkum etti. Kurt Vonnegut bir keresinde Kafka'nın hikayelerinin ile ilgili çok doğru bir şey söyleyecekti. Kahramanın sefil bir yaşantıyla başlayıp, işlerin her zaman ve sürekli kötüye gitmesi. Aslında düşününce aynı şey Kafka'nın hayatı içinde geçerliydi. Bu hikayede kahramanca tek bir an bile olmayacaktı. Kafka'nın sonunda Herman'a karşı gelmeyi başardığı duygusal bir doruk noktası yok. İsyan ettiği bir an yok. Sevdiği kızı yanına alıp, Pıran muhteşem gün batımına doğru yola çıkmak mesela, o da yok. Bunun yerine sefil bir adamın hayatının sürekli kötüye gittiğini izliyoruz. 1922'ye gelindiğinde artık Kafka'nın sonunun ne olacağı belliydi. O yıl Kafka'nın hastalığı o kadar kötüleşti ki sonunda işten erken emekli olmak zorunda kaldı. Bir anlamda aslında bu iyi bir şeydi. Kafka uzun zamandır kendini tam zamanlı yazmaya adayabilmeyi dilemişti ve artık hayatında onu durduran başka bir zorunluluğu kalmamıştı. O Ocak ayında son büyük eseri, benimse en sevdiğim eseri, Şato'yu yazmaya başladı. Şato sadece K. olarak bilinen bir adamın hikayesi. K. köyü yöneten bir şatonun gizli otoritelerine erişim sağlamak için bilinmeyen nedenlerle bir yolculuğa başlıyor. Karanlık ve bazen gerçeküstü olan roman yabancılaşmaya, bürokrasiye, insanın sisteme karşı durma girişimlerinin sonsuza kadar süren sıkıntılarına ve ulaşılamaz bir hedefin Boş ve umutsuz bir arayışına odaklanır. Bugün Chateau, Kafka'nın en olgun romanı olarak görülür. Ancak Kafka'nın kendisi hiçbir zaman böyle hissetmemiştir. 11 Eylül 1922'de Kafka, hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalarını ölümünden sonra imha etmesi talimatıyla arkadaşı ve edebi mirasçısı Max Broda bıraktı. Mektubunda şöyle yazdı. Sevgili Max, son isteğim arkamdan bıraktığım her şeyin, günlüklerin, el yazmalarının, mektupların, Eskizlerin okunmadan yakılmasıdır. Yine de bunu yaparken Kafka'nın hayattan vazgeçtiğini söylemek adil olmazdı. Çünkü ertesi yıl Berlin'e taşındı. Bir gün tüberkülozuna yardım etmesi için tatil beldesi olan Muritz'e bir gezi ayarladı. Kafka burada hayatına dokunan son kadın Dora Diamond ile tanıştı. 19 yaşındaki bir sosyalist olan Dora Kafka'dan 20 yaş küçüktü. Ama aynı zamanda son derece zekiydi. Keskin siyasi inançları ve tutkulu bir tavrı vardı. Moritz de ikisi uzun uzun konuştular ve sonunda Dora Kafka ile Berlin'e gitmeye karar verdi. Ancak bunun harika bir sonbahar romantizmi olduğunu varsaymayın. 1923'e gelindiğinde Kafka o kadar hastaydı ki Dora'nın rolü bir sevgiliden çok bir hemşireye dönüşmüştü. Kötü giden ekonomik koşullar nedeniyle çok zor zamanların henüz çok başındaydılar. Öyle ki Kasım 1923'te çift yiyeceklerini ısıtmak için mum kullanmaya başlayacaktı. Yine de Dora'nın varlığı Kafka'nın hayatında belki de hayatında ilk kez bir iyimserlik ışığı hissetmesine neden oluyordu. Daha sonra birlikte Filistin'e taşınmak için plan bile yaptılar. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu Franz Kafka'nın hikayesiydi ve kaderin ona böyle bir mutluluk vermesinin hiçbir imkanı yoktu. 1924'ün başlarında Kafka'nın sağlığı iyice çöktü. Doktoru tarafından bir hastaneye gitmeye zorlanan Kafka Viyana'nın yakınında bir sanatoryum seçti. Kafka bu son istirahat yerine doğru ilerlerken umutsuz ve son derece mutsuzdu. 1924 yılının Mart ayında sanatoryuma ulaştıktan yaklaşık 3 ay sonra yaşamı burada son buldu. Ölüm döşeğindeyken Dora Diamond'ın babasından Dora ile evlenmek için izin istemişti oysa. Dora'nın babası sertçe hayır cevabını vermişti. Kafka vefat ettiğinde hayat hikayesi acıklı ve işe yaramaz bir hikayeye benzeyen sıradan bir adamdı. Aşkta şanssız olan ve hiçbir zaman kayda değer bir şey yapmayan işsiz bir sigorta avukatı. Yazıları yalnızca küçük bir prakla entelektüel çevresi tarafından biliniyordu ve onlar da sadece yayınlananları görmüştü. Çalışmalarının büyük kısmını yalnızca en iyi arkadaşım dediği Max Brod biliyordu. Kafka ne demişti? Hatırlayın, hepsini yakacağına söz ver. Max Brod bu verdiği sözü tutmayacak, dostluğun eserlerini yayınlayarak yıllarca tartışılan bir ahlaki ikilem yaratacaktı. Yıllar sonra Max Brod bu konu kendisine sorulduğunda Kafka'nın kendisinin el yazmalarını asla yakmayacağını bildiğini gerçekten yok edilmesini isteseydi Dora'ya ya da Herman'a bırakırdı ve onlar da muhtemelen bunları zevkle yakardı diyecekti. Kafka Brod'a bunları söyleyerek aslında gerçekten tanıdığı tek kişinin isteklerini göz ardı etmesini umuyordu ve romanlarını yayınlamasını istiyordu. İşte Brod'un yaptığı tam olarak buydu. 1924'ün geri kalan tüm zamanı boyunca Brode Kafka'nın kağıtlarını özenle düzenleyerek yığınları ve notları bölüm bölüm ayırdı. Onları temolarına göre grupladı, eledi. 1925'in başlarında işi bitirdi. 10 Nisan ayında Brode davayı yayınlatmak için tüm edebi bağlantılarını kullandı. Şaton'un bir yıl sonra onu takip etmesi Avrupa'da yeterince iyi karşılandı. 1930'a gelindiğinde Kafka'nın 3 romanı ve topladığı kısa öyküleri de mevcuttu. Kafka'nın eserleri Avrupalı entelektüellerin hayran olduğu öykülerdi artık. 1937'ye gelindiğinde ilk İngilizce baskıları çıkmaya başladı. Ancak Kıvılcım'ın yanmasına 10 yıl daha vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'daki yayın evleri uzun zaman önce ölmüş olan bu yazar için bağlantılar kurmaya başlamıştı bile. Hakkında çok şey duyuyorlardı. Kafka'nın itibarını pekiştirense her şeyden çok bu durumdu. Sebep ne olursa olsun savaş sonrası Amerika Kafka için artık hazır ve nazırdı. Kitapları Amerika'ya ulaştıktan sonra popülaritesi bir anda patladı. Nabokov gibi dönemin ünlü yazarları ona övgüler yağdırdı. Gerisi ise dedikleri gibi tarih. Bugün Kafka hemen hemen herkesin duyduğu en önemli yazarlardan biridir. George Orwell, Edgar Allan Poe veya Hemingway gibi. Ancak tüm bu adamlar kendi dönemlerinde yazar olarak bilinirken... Kafka tam anlamıyla belirsizlikten çıkan tek kişi. Bugün Pırağ'ın yeni Yahudi mezarlığına giderseniz Kafka'nın mezarını hala görebilirsiniz. Kafka ve babası Herman Kafka'nın sonsuza kadar yan yana yattığı yeri. Şunu söylemeliyiz, Kafka babasından ölümde bile kaçamamış olsa da şimdi görüyoruz ki Kafka Herman'ın yargısından aslında kaçtı. Çünkü tarih onu bir hayal kırıklığı olarak değil, edebiyat tarihini değiştiren yazar Franz Kafka olarak hatırlıyor. Yani bugün tam da bizim gördüğümüz gibi. Şimdi biraz önce bahsettiğim sorumuza geliyoruz. Diyelim ki en yakın dostunuz size ölümünden sonra yok etmenizi isteyerek çok kıymetli bir şeyini verdi. Ve siz bu kıymetli şeyin insanlık için çok önemli olduğunu fark ettiniz. Onu yok mu edersiniz yoksa insanlarla paylaşır mısınız? Çünkü şöyle düşünün Max Brod olmasaydı bugün Franz Kafka gibi bir yazarı tanımıyor olacaktık. Onun kitaplarını okumamış olacaktık. Cevaplarınızı duymak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Franz Kafka'nın yaşam hikayesini sizlere yüzeysel olarak anlatmaya çalıştım. Ama benim önerim Franz Kafka'yı gerçekten tanımak istiyorsanız bütün kitaplarını okuyun. Onu daha çok anlarsınız eminim. Yeni yaşam öykülerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.